Kardeşlerim, muazzez müminler, bütün erkekler, bütün babalar memur. Kendilerini, ailelerini korumaya memur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُوَ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ Kendimizi koruyacak, ailemizi, çocuklarımızı, Allah Azze ve Celle'nin bize emanet ettiği aileyi koruyacak. Bütün babalar bu ulvi vazifeye memur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu memuriyetin nasıl olacağını, esaslarını, ilkelerini tayin buyurdular. Bu çerçevede sallallahu aleyhi ve sellem, üç esasa dikkat edin, edebi üç esas üzerine iptina edin, bina edin. Hubbur rasul ve hubb-e beytihi ve tilavetul kur'an. Peygamber Ali sallatu vesselam'ı sevmek, ailesini sevmek, Kur'an-ı Kerim okumak, edebi, iman, ahlakı ailenize, evinize bu üç esas çerçevesinde taşıyın. Allah Resulünü sevin, ailesini sevin. O ailenin içindeki bireyleri sevin. Yani kendi çocuklarınız, aileniz, eşiniz onlar gibi olma gayreti içerisinde olsun. Bir de Kur'an-ı Hakimi okuyunuz. Eviniz Kur'an okulu haline gelsin. Ashab-ı kiram efendilerimiz, nasıl Kur'an-ı Hakim'i çocuklarına öğretirler, tıpkı onun gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını, siretini de yavrularına anlatırlardı. Akşam olunca, hava kararınca evine gelirler, yavrularını alırlar, Kur'an-ı Hakim'den belli ayetleri okur, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından belli kesitleri onlara arz ederler. Efendimiz'le bütünleşen, birleşen çocuklar olsunlar diye. Efendimiz'le büyüyen, hayatın her karesine vakıf olan çocuklar, Efendimiz aleyhisselam anıldığı zaman divaneye döndüler, peygamber delisi oldular yani. Onun adını duydukları zaman sanki kendilerinden geçtiler onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhafaza müdafaa söz konusu olduğunda وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ <تَلَائِم> Kim ne diyecek, nasıl eleştirecek, Hangi ifadelerle bizi sebbedecek? Bunu asla düşünmeden işte ben buradayım. Belki kim var diye seslenilmeden bile meydan yerine çıktılar. Bizim olduğumuz yerde Hz. Muhammed Aleyhisselam'a sebbedilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde onun ümmeti tahkir edilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde ümmetin kadınlarına tecavüz edilemez dediler. Madem biz varız o halde bizi çiğnemeden... Bizim varlığımızı ifna edemeden, etmeden Allah Resulüne sövemezsiniz dediler. Yani deli oldular, peygamber divanesi oldular. Üstadın ifadesiyle Necip Fazıl'ın bütün öfkelerini Peygamber Aleyhisselam'a düşman olanlar üzerinde topladılar. Bütün muhabbetlerini, sevgilerini de Allah Resulü Aleyhisselam üzerinde topladılar. Neden? Çocuktular ama öyle evde büyüdüler işte. Onların babaları sahabi kardeşlerim. İmam Buhari İmam Müslim rivayet ediyor, Abdurrahman bin Avf naklediyor. Bedir'deydik, savaş kızıştı. Savaşın bir anında kendimi iki tane çocuğun ortasında gördüm. Bir tanesi eliyle bana işaret etti. Dedi ki, ''Ya amma etarifu ebâ cehlin'' ''Amca'' dedi, ''Ebu Cehil'i tanır mısın?'' ''Fakultu naam'' ''Evet Ebu Cehil'i tanırım da'' مَا حَاجَتُكْ Yani Ebu Cehil'le senin aranda ne olur ki? Neden sen Ebu Cehil'i bana sorarsın? Ebu Cehil'le senin aranda nasıl bir iş olur? Deyince o çocuk dedi ki Uhbirtu اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ Medine'de dolaşırken sokaklarda duydum ki Mekke'den bir ordu geliyor Ordunun içinde Ebu Cehil denen bir adam var o adam Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a sövermiş, Medine'den çocuk, yola çıkar, onlarca kilometreyi kat eder, Bedir'e gelir, savaşın kızıştığı an, ölümün mukadder olduğu bir zaman savaş alanında dolaşır, Abdurrahman İbn-i görür, der ki ''Ya amma etarifu ebâ cehlin, Hazreti Muhammed'e söven adamı arıyorum, gördün mü sen onu?'' Ne çocuksun be senin ellerinden değil ayaklarından öpmek sezadır sizin hocanıza selam sizi yetiştiren babalara selam olsun Sonra diyor ki Abdurrahman bin Av. Öteki omuzumdan Birisi dokundu bana o tarafa döndüm baktım ki orada başka bir çocuk var o da diyor ki Yine aynı ifadeler yine aynı sözler yine aynı vurgular amca Ebu Cehil denen Hz. Muhammed Aleyhisselam'a söven bir adam var ben onu arıyorum tanır mısın? Gösterdim İşte şuralarda dolaşan adam Ebu Cehil dedim Beni orada bıraktılar daldılar savaş alanına Ebu Cehil'i öldürdüler sonra Efendimiz Aleyhisselam'a koştu Medine'nin o iki çocuğu biz geldik ya Resulallah hani sizi hicrete zorlayan Medine'de size söven hakaret eden Firavunu her hâzihil umme bu ümmetin Firavunudur dediğin adam vardı ya biri diyor ki onu ben öldürdüm öteki yok hayır ben öldürdüm İslam'la adam öldürmek esas itibariyle yani güzel bir şey değil yani Hasan lidatihi bi ibadet değil ama madem ki onlar İslam'ı yok etmeye, ortadan kaldırmaya geldiler. Madem ki onlar erkekleri, büyük adamları haştılar, sıra nöbet çocuklara geldiyse onlar biz buradayız dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundalar. İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldırdık ya Resulullah diyorlar. Fakat bir çocuk hayır onu ben yaptım. Diğeri yok ben yaptım. Efendimiz Ali aleyhissalatu vesselam, "Kila kumahkatalehu. İkiniz de öldürdünüz. Allah sizi huzurunda ikinizi de İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldıran kahramanlar olarak kabul edecek. Size böyle muamele edecek." Daha çok kahramanlar var kardeşlerim. Semura var, Rafi var. Efendimiz Ali aleyhissalatu vesselam Onları Uhud'dan geri döndürünce ağlayan çocuklar var. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın geriye kabul ettiği o çocuklar, güreşenler, güreştikten sonra Semure'yi alıyor, iyi ok atıyor diye Rafi'yi alıyor. Başka cihatlara giderken küçük çocuklar, onlar da ordunun arasına katılıyorlar. Arada bir yerlere saklanıyorlar ki Efendimiz Ali vesselam yolda onları görünce, çocuk olduklarını fark edince geri döndürür, geri döndürürler de biz Hz. Muhammed aleyhisselamı onun davasını korumaktan mahrum kalırız bunun endişesini yaşıyorlar. Kendileri silahlarını taşıyamıyorlar da ya abilerine ya amcalarına ya da büyük abilerine rica ediyorlar. Diyorlar ki gittiğimiz yere kadar bizim silahları taşır mısınız? Kardeşlerim. Sizler böyle evlerde büyüdünüz Babalarınızın sorumlulukları vardı Onlar sorumluluklarının bir gereği olarak Evlerde size Kur'an-ı Hakimi öğrettiler Hz. Muhammed Aleyhisselamın hayatını öğrettiler Sünneti anlattılar yani Misvak taşıdılar, koku taşıdılar Allah Resulünün sünnetidir diye bunu yaptılar Size de o ruhu, o anlayışı anlattılar Onu kuşanmaya çağırdılar Dedeleriniz öyle kahramanlardı Hani 100 yıl önce Çanakkale kuşatılınca İstanbul'daki liseleri 16 yaşındaki çocuklar boşalttılar Çanakkale'ye gittiler Bedir'e gittikleri Uhud'a gittikleri gibi Çünkü onlara anneleri babaları evde Semure'yi Rafi'yi anlatmışlardı Abdurrahman bin Avf'ın sağ omuzuna sol omuzuna dokunup da Ebu Cehil nerede diyen kahramanları O kahraman çocukları anlatmıştı anneler babalar Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde 15'inde 16'sındaki çocuklardan uzun kuyruklar oluşmuş sabahlara kadar Çanakkale'ye gidebilmek için dünyanın çapulcularına, haydutlarına karşı Peygamber'e, sövenlere karşı Kur'an'ı, sünneti muhafaza edebilmek için gitmişti dedeleriniz. Çünkü onlar evlerinde Kur'an'ı öğrendiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ona büyük anneleriniz, büyük babalarınız anlatarak büyütmüştü çocuklarını. Ve onlar böyle kahraman oldular. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbet ne kadar zahir olursa, ne kadar önde olursa, ailede o kadar huzur olacak Efendimiz Aleyhisselam'a sevgiyi, ehlibeyte Beyt'e sevgiyi Evinizde ailenize anlatırsanız, telkin ederseniz Çocuklarınız sizi daha fazla sevecekler Çünkü onlara bir ara diyeceksiniz ki Efendimiz Aleyhisselam buyurdular لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا Yavrum evladım Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki Küçüklere, küçük kardeşine merhametle bakmaz, merhametle nazar kılmazsan, annene, babana, dedene, büyük annene saygı göstermez, tazimle bulunmazsan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni ümmet kadrosuna dahil etmeyecek. Yani Allah Resulünün sevgisi onu babaya tazime götürecek, anneye sevgiye götürecek. Yani Allah Resulü'nü ne kadar seviyorsanız Evinizde ne kadar o sevgiyi yavrularınızla paylaşıyorsanız, o çocuklar da sizi o kadar sevecekler. Bu millet evine Peygamber Aleyhisselam'ı taşıyınca evlerde huzurlar vardı, huzur vardı, bereket vardı. Hatırlayın dedelerinizin ya da babalarınızın evini. Halalarınız vardı. Onlar yedi yaşına gelince başını kapatır. Büyükannelerinizin yanında seccadeleri vardı. Orada namaz kılarlardı. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardı ki Muru اَوْلَادِكُمْ وَهُمْ evna سَبْعِسِن۪ينَ Yedi yaşına gelince çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. Madem namaz kılacaklar, o halde Kur'an-ı Hakimi öğrenmeleri gerekir. Yedi yaşında Kur'an bilirdi onlar. Madem namaz kılacaklar, yedi yaşında başlarını kapatırdı onlar. Peygamber sevgisi buraya taşımıştı. de onlar, yedi yaşında diz kapakları açılınca babaanneleri ayıp derdi. Peygamberin kadın öğrencileri var, onlar saçının telini bile göstermemiş. Yüzü kızarırdı, yedi yaşında halalarınızın saçlarının telini bile göstermezdi onlar. Hani halalarınız vardı, dedeleriniz eve gelince kalkarlardı. Akşam hava karardıktan sonra babanız ya da dedeniz eve gelince kapıya koşarlar. Babanız selam verir Selama icabet eder Elinden getirdiği ekmeği alır, helvayı alır Tebessüm ederler Bir anlamda babaya ya da dedeye evdeki çocuklar derdi ki Bizim için sabahtan akşama kadar ter döktün Emek sarf ettin Ekmeğimizi helalinden getirdin Şimdi biz de seni kapıda ayakta karşılıyoruz Kalkar ayakta karşılarlardı Kur'an okunan evlerden bahsediyorum Babaanneler bilirim ben Birkaç tane oğlu var, torunlar, babaanne hangi oğlun evinde kaldıysa çocuklar akşama doğru o eve giderler, babaannenin eline eteğine yapışırlar bu akşam bize gelir misin diye ona yalvarırlar, yakarırlar amca çocuklarıyla aralarında tatlı da bir münakaşa olurdu neden yapardınız, neden yaparlardı babaannenin parası yok ama babaannenin duası var geriye çevrilmeyen duaları var onun için küçük çocuklar akşama doğru hava kararınca, babaanneleri hangi evde onu ararlar, oraya giderlerdi. Çünkü onlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın anlatıldığı evde büyümüşlerdi. Peki kardeşlerim şimdi ne haldeyiz? Şimdi çocuklar yedisinde değil on yedisinde liseler, okullar, üniversiteler açılacaklar. Diz kapaklarının bir karış üzerindeki eteklerle okula gidecekler. O halleriyle diyecekler ki işte bedenim bu bedende her erkeğin bakmaya hakkı vardır diye sokağa çıkacaklar. Akşam eve gideceksiniz çocuklarımız var yine kapıyı açacaklar acaba açacaklar mı selam verdiğiniz zaman kızlarınız mı karşılayacak sizi bu milletin akşam hava kararınca deniz kenarlarında erkeklerle dolaşan kızlar pastanelerde onlarla yan yana oturan kızlar Hangi milletin evladı? Yarın kıyamet günü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna şu deniz kenarındaki o dolaşanlarla gidebilir miyiz? Yüzümüz var mı? İşte bu manzarayla geldik ya Resulallah diyebilir miyiz? İstanbul'daki bir feribottaki hadiseyi arz edeyim size. Yaşlı bir beba adı Sevil olan torunuyla beraber feribota biniyor, Bursa tarafına gidiyor. Yaşlı bir kadın onu oturtuyor, sonra o kız bir erkek önceden tanıdığı bir erkeği görüyor geminin içerisinde fark edince baba annesine bir şey demeden gelinden kalkıyor Erkeğin yanına gidiyor, aradan epey bir zaman geçiyor. Babaanne, yaşlı bir kadın, torun ona refakat edecek. Onun için yanına vermişler. Geminin içerisinde dolaşıyor, her yerde sevil sevil diye bağırıyor. Sonra bir yere geliyor ki orada erkekle kucak kucağa torununu görüyor. Sevil sevil yavrum deyince torun geri dönüyor. Ve ihtiyar kadın yerine dön ve otur gemi durduğu zaman feribot, seni alırım, gideceğin yere götürürüm. Eski babaanneler, çocuklar, amcaların evin kapılarında bekliyorlardı. Babaannelerini evlerine götürmek için, o akşam misafir edip dualarını almak için. Şimdi yine babaanneler var, feribotlarda, yine genç kızlar var. Erkek arkadaşlarını, namahremleri, arkadaş olmaz. Onları gördüğü zaman, onları olduğu yerde bırakıp giden kızlar var. Hangi hayat daha güzel? Evleriniz evlerimizde Kur'an mı okunsun? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatı mı anlatılsın? Yoksa okullardan efendimizi çıkardılar. Onu müfredata koymadılar. Şimdi yeni yeni başladı ve böyle sokaklar, böyle evler, deniz kenarları, üniversiteler Hastaneler, anneler, babalar, ağlayanlar, huzur evleri, yaşlanınca oraya terk edilen, ölümü bekleyen ihtiyarlar. Kardeşlerim, hangi hayat daha güzel? Eğer Allah Resulü'nü seversek, Bedir'deki, Uhud'daki semureleri, rafileri, Çanakkale'ye 17'sinde, 16'sında giden o kahraman, Hz. Muhammed adına deliye, divaneye dönen çocukları... Okullardan, üniversitelerden çıkarabilirsek, hayat peygamberi tanırsa işte o zaman evimize huzur gelecek. Çözüm de çare de Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ittibadan geçiyor, muhabbetten geçiyor.